Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün e, ilk bölümde babalık izninden, ikinci bölümde CNC makinelerinden bahsedeceğim. Babalık izniyle başlayalım. E, Mart 2007'de İspanya'da yeni baba olan erkeklere iki haftalık tam ücretli babalık izni tanıyan ulusal bir politika geliştirilmiş. E, bu politika tutmuş, hatta popüler bir hale gelmiş, e, ilk yılda erkeklerin %55'i bebeklerine bakabilmek için ücretli babalık izni almışlar. E, babalık izni dediğimiz uzun bir süre değil 2 hafta, program tarafından kapsanan izin zamanı 2017 yılında ikiye katlanıp e, 2018'de de 5 haftaya çıkmış. E, orijinal 2007 politikasının etkilerini inceleyen ekonomistler, program başlamadan hemen önce ve hemen sonra çocukları olan ailelerde nelerin değiştiğini incelemişler. E, sonuçlar enteresan, babalık izni almaya hak kazanan erkekler e, iş gücüne katılmaya devam ediyorlar. E, ve e, işe döndükten sonra çocuk bakımıyla, aileleriyle daha fazla ilgileniyorlar. Bu bağlamda program amacına hizmet ediyor. E, bu programın beklenmedik şaşırtıcı sonuçları da var. Araştırmacılar bu programa katılan ve babalık izni için uygun ailelerin gelecekte çocuk sahibi olma ihtimalinin daha düşük olduğunu o, ortaya koyuyorlar. E, kamu ee, Ekonomisi Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma var. Ee, Barcelona Üniversitesi'nden ekonomist Lidia Fare ve Pompeu Fabra Üniversitesi'nden Libertad González ee, bu izni kullanan iki yıl boyunca yeni tanıtılan programa hak kazanmış ebeveynlerin bu programa uygun olmayan ebeveynlerden %7 ile %15 arası daha az başka bir çocuk sahibi olmak için istekli olduklarını gösteriyor. Babalık izni yapıldıktan sonra 21 ile 40 yaş arasındaki İspanyol erkekleri öncekinden daha az çocuk sahibi olmak istiyorlar. Farah ve Gonzales'in e, ekonomistlerin bunun için bir tahmini var bu durumu açıklamaya yönelik. E, babaların çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmesi çocuk yetiştirme ile ilgili çaba ve maliyetlerin daha çok farkına e, varmalarını sağlamış e, olabilir diyorlar. Kadınlar ise bu programdan sonra erkeklerin tersine daha geniş aileye sahip olmak istiyorlar. Belki de ev ve ev iş yerindeki eşit demek dengesi kadınlara daha fazla çocuk, çocuğa sahip olmayı daha çekilir bir hale veya daha çekici bir hale getirmiş olabilir. E, tabii şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. 2007'de başladı bu program. E, hemen bir sene sonra ekonomik kriz patladı ve İspanya hala o krizi yaşıyor. E, araştırma e, kontrol diyebileceğimiz başka bir ülkede de yapılmadı. Başka parametreler göz önüne alınmadığı için bu programa katılan erkeklerin başka bir çocuk istemediğini söylemek çok da doğru olmayabilir. Bu konuyla ilgili başka verilere baktım. Mesela 80'i aşkın ülkede babalık izni var artık. Fakat bunu erkeklerin sadece %1'i kullanıyor. Bunun nedenlerinin araştırılıp daha cazip hale getirilmesi lazım. Çünkü sadece kadınların annelik izni alması demek, iş hayatında kadının daha az görünür olmasına devam etmesi demek. İş hayatına dönünce hiçbir şeyi bıraktıkları gibi bulamama riskleri de var. Her şey değişmiş olabiliyor veya onlara bakış açısı da değişiyor. Çok fazla da üst kademe işleri vermek de istemeyebiliyorlar kadınlara. Bir de hep konuşulan liderlik yaşı ve üst düzey yöneticilik sorunu var kadınlar için. Liderlik yaşı olarak kabul edilen yaşlar aynı zamanda yüksek eğitimli kadınların çocuk sahibi olma olasılıklarının olduğu yaşlar. Fortune 500 listesi var. Bir de Standard Poor's'un 500 listesi var. O listede CEO olarak görev yapan kadınlar 40'la 60 yaşları arasındalar Bu yaşlarda bu görevlere atanıyorlar. Bu şirketlerdeki üst düzey kadın yöneticilerin oranı hala yüzde beşlerde. Bu yaş aralığındaki kadınların yüzde 85'inin lisans derecesine sahip kadınların yüzde 41'inin 30 yaşından sonra ilk çocukları olmuş. Liderlik yaşı da 30'lu yaşlarda başlıyor. E, ayrıca e, Japonya başta olmak üzere kadın çalışanların az olduğu ülkelerde kadınlar çalışmaya başladıktan sonra daha çok e, çocuk yapmaya başlıyorlar. E, şimdi bir müzik arası vereceğiz. E, mor ve ötesinden bir parça dinleyeceğiz. E, mor ve e, ötesinden hangi parçayı e, dinlesem onu çalmak istedim. Dönüp dönüp tekrar dinledim. Özlemişim mor ve ötesi dinlemeyi. Bir de bu 2018'de Ay'a erinde yapılan senfonik kayıtlara bayıldım. O yüzden seçemediğim için bir de programın sonunda bir parça daha çalmak istiyorum. Önce cambazı dinleyelim. Tekrar merhaba Çık Radyo dinleyicileri. Bayılıyorum bu gruba. Mor ve ötesinden dinledik. Canbaz bu parça eskimeyecek parçalar arasında... Programın ilk bölümünde İspanyol babalardan bahsettim. Babalık iznine ayrılan babalar bir daha baba olmak istememişler. Bunda ekonomik krizin de etkisi var tabii. Ayrıca çocukların ne kadar emek ve maddi güç gerektirdiğine de tanıklık etmiş oluyorlar. İşin güzeli bu babalar iş hayatına döndükten sonra da çocuklarıyla gayet güzel ilgilenmeye devam ediyorlar. E, tabii böyle bir babadan sonra da kadınlar daha fazla çocuk sahibi olmak e, istiyorlar tabii. Şimdi başka bir konuya geçeceğim CNC tezgahları. E, CNC tezgahlarda endüstriyel tasarımın morfolojisi ve anlamın araştırmasına denk geldim. Değişik bir konuyu ele alalım istedim. Endüstride ve tıpta çok şey onlarla üretiliyor. CNC tezgahları, makineleri metal, plastik ve ahşap gibi ham madde halinde olan bir malzemeyi işleyerek bunlara belli bir şekil veren ve seri üretim yapılmasını sağlayan araçlar. Mesela oymalı kalkmalı bir mobilyanın oyma aşaması zanaat olunca usta tarafından bir ayda bitirilebiliyor işçiliğine bağlı. Detayına bağlı Bu tezgahlarda bir gün, bir hafta yetebiliyor bazı bölümleri için. CNC aslında geleneksel makinelerin bilgisayar sistemlerini kullanarak manipüle edilmesi diyebiliriz. Endüstriyel imalat işlemlerinde bilgisayar kullanımı arttıkça CNC tezgahları da yaygınlaştı. E, torna tezgahları, matkaplar ve öğütücüler gibi geleneksel endüstriyel ekipmanlar artık daha iyi kontrol sağlamak amacıyla bilgisayarlar aracılığıyla çalıştırılıyorlar. E, CNC üretim sürecini kolaylaştırıyor tabii ama zanaati de öldürüyor, hızı artırıyor. Artıları kadar eksileri var. E, artıları neler e, diye bakacak olursak. Ee, üretimde CNC kullanmanın bir nedeni verimlilik. Ee, bilgisayarlar makineleri kontrol etmek için kullanıldığından e, üretim hızı ve kalitesi artıyor. Tüm ana üretim işlemleri otomatikleştirilebiliyor. Bilgisayarlar tarafından kontrol edilen bu makinelerin e, insan kadar yorulma derdi de yok. Neredeyse hiç kapamadan sürekli e, çalışabiliyorlar. E, i̇kinci önemi ise hassasiyet. E, CNC makineleri e, programlanabilir ve üretim sürecinin her bir datayı makineyle ile beslenebilir. CNC tezgahlarıyla aynı parçalar e, en yüksek hassasiyet ve doğru bir şekilde üretilebiliyorlar. E, hata yapmıyorlar e, diyebiliriz. E, bu hatalar da e, azaldığı için e, gereksiz atıklar ortadan kalkıyor. Belki de en iyi taraflarından bir tanesi bu CNC makinalarının e, Manuel işlemlerle üretilmesi mümkün olmayan ürünleri de e, üretebiliyorlar. İş ve işçi sağlığı açısından önemli e, tarafları var. Metal kaynak plakaları kesme denme gibi işlemleri güvenli bir şekilde yapabiliyorlar. E, hayat kalitesini artıracak alanlarda tıp ve ortopedide, tıbbi cihazlarda kullanılıyor. İşte hobi alanından tutun askeri alana kadar kullanılıyorlar. Bir tasarım merkezinde çalışıyordum sanat yönetmeni olarak ve orada çok büyük makineler vardı. Hatta o makinelerden bir tanesi için Savunma Bakanlığı bizden imza almıştı. E, bu makinaların e, silah yapımında kullanılmayacağına dair. Ee, ham maddeleri nihai ürünlere e, dönüştürmek için CNC makineleri maliyetleri de düşürüyor ve istediğiniz hemen her şeyi buralarda e, üretebiliyorsunuz. Şimdi tabii üretim deyince yine Çin var. Çin CNC tezgahlarının üretimi, tüketimi ve ithalatında dünyanın en büyük ülkesi haline geldi. Bununla birlikte CNC takım tezgahlarının tekniği, performansı ve endüstriyel tasarımını geliştirmek için de uğraşıyor. E, her zaman olmasa da e, Çin'in CNC tezgahları uluslararası pazarda rekabet gücünden geri kalabiliyor. Bir de bu e, CNC tezgahları arttıkça veya teknoloji ilerledikçe özellikle 3 e, boyutlu printerler, gelişmiş 3 boyutlu printerler e, üretimin Çin'den e, daha çok gelişmiş ülkelere tekrar e, kayabileceği de e, göz önüne alınıyor. E, tasarımcılar e, CNC tezgahlarını tasarlarken e, öncelikle kullanım kolaylığına ve zorluğuna dikkat ediyorlar. E, ergonomisi kolay e, kullanılıyor olmasının yanı sıra e, bir de formu ve bu formun anlamı var. Yani semantiğe de bakılıyor. Her çizginin, dokunun veya şeklin bir kodu, bir anlamı var. Üstüne bir de renk eklenince anlamı daha da güçleniyor tabii. CNC takım tezgahları gibi teknoloji odaklı ürünlerin tasarımında bilim ve teknoloji estetiği de var. Estetik e, tasarımda e, renk, biçim ve görselin e, nesne ile uyumu söz konusu. İyi bir tasarımda mühendislik ve analizin yanı sıra takdir, tecrübe, e, göz de e, önemli. E, bu CNC e, tezgahı tasarımında anlam bilim ve renk e, kodlarına da başvuruluyor e, bu anlamda e, üç öe var birisi hatlar e, ikincisi yüzey doku diğeri ise gövde CNC tezgahının nasıl bir çizgiye nasıl bir hatta sahip olacağı önemli hatları önemli düz veya yatay çizgiler daha erkeksi ve gücü temsil ediyor yuvarlak şekiller yuvarlak biçimli CNC makineleri de da var daha yumuşak hatları daha yuvarlak kavisli hatlar daha esnek daha güçlü bir görüntü veriyor daha böyle aerodinamik olan ee, şekillerde rastsal şekillerde CNC makineleri de var onlar da hızı çağrıştırıyorlar gövdesi küre veya silindir kübik olanlar var soyut şekilde olanlar da var ee, şimdi piyasadaki birçok ürün Çin'de CNC makinalarında üretiliyor Birçok deniz aşırı müşterinin Çin'deki CNC işleme ve freze projelerini yaptırmasının en büyük nedeni fiyat tabii ki de. Bir de tabii Çin'de hem nüfus çok dolayısıyla işçilik ucuz bir de CNC makinelerini kullanabilenlerin sayısı da çok fazla. Çevre ülkelerden, Pakistan'dan tutun işte Papua Yenigine'den ham maddeyi doğal kaynakları da ucuza temin edebiliyorlar. Papua Yenigine mesela bu konuda biraz şikayetçiydi. Ağaçları gizli gizli kesilip oralara ham madde olarak götürülebiliyor. Yani işin sırrı sadece CNC makinesinin çok olması, onu kullananların... Ee, çok olması işçiliğin ucuz olması değil doğal kaynaklar ham madde de e, ucuz e, tabi bir de e, çevre etkisini de göz önüne almak gerekir e, çinin daha ucuz olmasının bir nedeni de çevre standartlarının olmaması e, kendi nehirleri de 5 sene sonra yaşayacak mı, yaşamayacak mı bilinmiyor. Hatta 5 sene içinde nehirlerde yaşam izine rastlanmayacağı söyleniyor. Bir nedeni daha bu CNC tezgahlarının daha ucuz olmasının ve üretimin daha ucuz olmasının nedeni dökme demir yerine daha hafif alaşımlar kullanıyorlar CNC makinelerinde. E, i̇nanılmaz da büyük bir pazar ve e, 2025 yılına kadar bugünden itibaren e, %6 büyüyeceği öngörülüyor. View Research'un öngörüsüne göre e, CNC tezgahı e, pazar büyüklüğü 2025 yılında 100 milyar dolara ulaşacak. CNC makinelerinin tıbbi yararları da çok. O tıp, teknoloji, tasarım ve mühendisliği en çok kullanan ama en pahalı olan alanlardan biri tıpta teknoloji, tasarım ve mühendislik fazla. CNC makinalarının hassasiyetinden, verimliliğinden ve hızından yararlanan bir alan varsa, bu tıbbi cihaz ve ekipman endüstrisi ee, tıbbi görüntüleme MR e, makinelerinden kalp e, katater laboratuvarlarına yönelik ekipmanlara kadar yaşam kalitesini artıran ekipmanları yapabiliyor bu makineler. Zaten artık gelişmiş ülkelerdeki tasarım bir tane daha beyaz fincan bir obje daha üretmek e, yerine yaşam kalitesini artıran e, şeyler yapmaya yöneldiler. Yani CNC makinalarının tabii nasıl kullanıldığı önemli. Evet, eksileri var ama artıları da var ve bu yöne doğru çevrilebilir. Programın sonuna geldik. Daha önce bahsetmiştim mor ve ötesinden bir parça seçmekte zorlandım diye sona da bir parça koymak istedim. Müthiş bir senfonik kayıt. Güneşi beklerkeni dinleyeceğiz. Açık, Pro, Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Güneşi beklerken dinliyoruz. Biraz da renksiz bugün Yerim yok Yerim neymiş Bu sokaklar Biraz saycı Biraz da eşsiz bugün Yerim gelirken you were grassed in T güneşi beklerken Hayat ne?